Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Tekrar salıları buluştuk. Bu bilmiyorum bir <gülüyor> yaşlanmayla ilgili e, alışkanlıklara çok bağlı kalmak mı ama ben cumaya alışamamıştım. Ya da cuma benim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 15 Kasım civarında yürürlüğe girmesi bekleniyor Yasata sırasının. Burada tabii toplumsal muhalefet açısından çok büyük bir hareketlik var. Biraz onu evet onu söylüyorum Liselilerin de devreye girmesi. Liselilerin devreye girmesi şunu çok açık biçimde gösterdi. Sadece işçiler, işte emeklilik yaşına gelmiş kişiler kendi çıkarlarını, menfaatlerini savunmak için hani hep öyle bir şey de söylenir ya...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 hesapçı şeyin Marx'ın tabiriyle hesapçı buzlu suların denizinde yüzen bir gençlik kesimi değil. Böyle bir hareketten bahsetmiyoruz. Esas burada bir ikinci boyut var. O da mali krize krize rağmen hükümetin son derece agresif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 Aileden miras kaldığı için ortaktır. Ee, o, o kadının vergiden e, vergi kaçırma mı diyelim? Yoksa vergi sini tabi vergi kaçırma sonuçta evet. <gülüyor> vergi kaçırma operasyonlarında şimdiki e, bakanın e, o dönemde.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 dağıtır. 1986'daydı yanılmıyorsam ee, bir e, yürüyüş sırasında liselinin polisten kaçarken kalbi e, durmuştu. Evet. Yani, polis e, vurmamıştı. Kalbi durmuştu. Senmişel taraflarında. E, Maliki'ydi galiba. O günden beri e, hükümetler, liseliler sokağa döküldüklerinde eee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 Oy o amaçla zaten evet. 6 Kasım'a yeniden büyük yürüyüş çağrısında bulunmuş liseder. 6 Kasım tatilin bittiği tarih ee, devam edeceğe benziyor. Tabi kanun geçerseki geçme ihtimali çok yüksek. Ondan sonra nasıl devam edecek? Ee, çünkü o zaman bir şeyi yok, bir sınırı yok ee, şeyin hareketin büyük ihtimalle sönümlenmesi, fakat evet. çok derin bir yara bırakması.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 Yürüyüşlerin e, en çok kullanılan sloganı, e, tabi Fransız e, toplumsal e, tahayülünün e, derinliklerinden gelen e, bir e, slogandır bu. E, halkın öfkesini işitin, duyun sloganı. Halkın öfkesini işitin sloganı. Bu ta 1789 devrine kadar giden bir slogandır. Önemli.